Müslümanlar arasında ihtilaf olan konularda nasıl bir tavır takınılmalı demişler? Evet, gerçekten uzun. Ve bu konuda da özel kitaplar var. Edebül Khilâf diye özel kitaplar. İhtilaflı konularda bir Müslümanın takınması gereken tavır ve edeplerle ilgili evet. kitaplar var. Ben bunu çok kısa özetleyip Anlaşılır şekle getireyim. Eğer bir ihtilafın Sebebi, sebebi veya bir ihtilaf, bir ayetin veya bir hadisin anlaşılmasına dayalıyor ve bu ayet ve hadisi de bir müştehitimam farklı anlıyor ise farklı anlıyoruz. Burada Müslümanlara düşen hangi alimin içtihadına kalbi mutmain oluyorsa, hangi alimin içtihadını kalbi daha doğru kabul ediyor ise ona tabi olur. Diğeri de iştihat ettiği için ayet ve hadisi ehil olan bir kimse olarak, ehil olan bir kimse olarak istinbat edip bir hüküm elde ettiği için ona da saygı duyar. İşte bu mezhepler olayında olduğu gibi. Biz mesela ben Hanefi'yim. Hanefi mezhebinin iştihatlar ne yapıyorum, taklit ediyorum, hayatımı onun iştihatlarına göre yönlendiriyorum ve yaşıyorum. Ama Şafii Hazretlerinin iştihatlarına da sonsuz saygı duyuyorum. İmam Malik'in iştihatlarına sonsuz saygı duyuyorum. Ahmet bin Hanbel'in iştihatlarına Allah kendilerinden razı olsun. Sonsuz saygı duyuyorum. Fakat hayatımı İmam-ı Azam Efendi'nin iştihatları doğrusunda yaşıyorum. Evet, niye? Çünkü bu dört mezhebin dördü de ayet ve hadise dayanıyor. Ayet ve hadise dayandığı için, sahabe iştihatlarına dayandığından dolayı biz kanaat olarak Hanefi mezhebini benimsemişiz ve buna uyuyoruz ve bunu amel ediyoruz. Ama diğer üçüne uyan insanları da asla ötelemiyoruz. Asla dışlamıyoruz. Diyoruz ki kardeşlerimizdir. Ayeti ve hadisi farklı anlamışlardır. Saygı duyuyoruz. Bu. Özeti bu. Ama eğer Müslümanlar arasında çıkan ihtilafın nedeni ayet ve hadis değil. Ayet ve hadisin anlaşılması değil. Ya dünyevi konular. Dünyevi konularda bir ihtilaf çıkmış ise burada bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesi var. Net bir tavsiyesi var. O da şu. Diyor ki, اِذَا beyne اِخْتِلَافًا بَيْنَ اُمَّتِي فَاَلَيْكُمْ بِسْسَوَادِ الْاَعْظَامِ Eğer ümmetim birbirleri arasında bir ihtilaf görürse, A grubu oluşmuş, B grubu oluşmuş, C grubu. Bu ihtilafların nedeni de dünyevi bir konudur. Şöyle mi hareket edelim, böyle mi hareket edelim diye tartışıyorlar ve bu tartışmadan dolayı da Birazcık eh, ortam limonileşebilir. Bu durumda diyor, ümmetimin ferdine tavsiyem, sevada azama yapışması ve onlarla birlikte hareket etmesi. Sevada azam demek, günümüz Türkçesiyle tam uygun ana omurga. Yani büyük kalabalık. Parçalar var ya, evet. tıkkıdılar tık var. Onların en büyük olanıyla, en büyük grubuyla hareket etsin diyor. O büyük grup, ana omurga neye evet diyorsa, o da onlarla beraber evet desin. Neye hayır diyorsa o da onlarla beraber hayır desin ve böylece doğruyu ve hakka en yakın olanı benimsemiş olur diyor. Onun için dünyevi ihtilaflarda Müslüman azınlık Müslüman gruplarla değil, ana omurgayla beraber, ana eksenle beraber hareket etmeli. Onların evet dediğine evet, hayır dediğine hayır demelidir. Böyle hareket ettiği müddetçe iznilla doğruyu ve hakkı bulmuş olur. İnşallah hocam.